Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizi allah Teala Hazretlerinin mübarek selamıyla Amerika'dan, Benisilvanya eyaletinin e, önemli büyük şehri olan Pittsburgh şehrinden, merkezden, camiye yakın bir yerden arıyorum. telefonda bazım buradan. Cumanız mübarek olsun. allah Teala Hazretleri dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını cümlenize erdifsin. E, az önce Efendim arkadaşlarla toplantı halindeydik e, konuşmada yaptık Efendim e, Amerika'da tabi böyle muhtelif milletlerden insanlarla karşılaşmak insana ayrı bir şevk ve heyecan veriyor yani tanıştık muhtelif kimselerle Efendim birisi dedi ben Amerika'nın yerlisiyim Efendim Efeci dedi ben e, Pakistan'dan geldim. Birisi ben Yemen'den geldim. Birisi dedi ben Mısırlıyım. Efendim e, her milletten böyle kardeşleri görünce insan insan tabii çok memnun oluyor. İslam'ın cihan şumuliyeti yani bütün cihana yaygın, efendim Allah'ın razı olduğu ne kadar güzel bir din olduğunu bir kere daha hissetmiş oluyor. Ve çok seviniyor. Hele böyle dünyanın çok önemli bir etkili devleti Amerika Birleşik Devletleri onun içinde böyle Müslümanların yerleşmiş olması camiler yapmış olması Efendim çeşitli vazifeler görevler Hatta Hatta Amerikan e, şeyleri olarak Efendim oturum almış vatandaşlık almış kimseler olarak resmi görevler alması ve Müslümanlığını yaşayarak sakalıyla baş Efendim, bu görevlere devam etmesi gerçekten çok ibret verici ve önemli dikkat çekici olaylar. Yani buradaki bu engin hürriyet ve e, inancına göre serbestçe hareket edebilmenin dünyanın her yerinde olmasını temenni ederiz. Kimsenin inancından sakalından, başörtüsünden efendim dininden tarikatından dolayı efendim e, tacir edilmemesini temenni ederiz inancından dolayı kendisine yan bakılmamasını temenni ederiz Amerika'dan. Amerika gibi önemli, herkesin gözünü dikmiş olduğu ve efendim hayranlık duyduğu bir ülkeden bunları söylüyorum. Hayatımızda çeşit çeşit konular vardır uğraştığımız. Bunların bir kısmı diğerinden daha önemlidir. Ama en önemli konu hangisi? Yani bizim hayatımızda zihnimizi işgal eden kalbimizi, aklımızı, fikrimizi... Meşgul eden en önemli konu hangisidir? Din konusudur, inanç konusudur, iman konusudur. Niçin en önemlidir? Çünkü din insana hem dünyada hem ahirette lazım. Dünyada din insana ahlak öğretiyor, fazilet öğretiyor, yardım öğretiyor, sevmeyi öğretiyor, başkalarına acımayı öğretiyor, düşkünü efendim, tutup kaldırmayı öğretiyor, yoksulum. Korumayı öğretiyor. Zengini ne cömertliği öğretiyor. E, kişisel, ruhi, ailevi, içtimai sayısız faydaları var Efendim, topluma ve kişiye. insanların mutluluğuna çok çok faydaları var. Onun için dünyada da önemli, ahirette de önemli. En önemli konu din konusu. Tabii din konusunu... Efendim böyle en önemli konu olduğunu Amerika'da insan çok daha iyi hissediyor. Mahsusla, kastı mahsusla yani bilerek, isteyerek işlek yoldan kolay gidebileceğimiz öbür şehre, hedef şehre gitmiyoruz. yollara sapıyoruz. Köylerden geçiyoruz. Mahallelerden geçiyoruz. efendim Dar yollardan geçiyoruz. Amerika'yı yakından tanımaya çalışıyoruz. En çok dikkatimizi çeken hususlardan birisi o kadar çok İbadet var ki, o kadar çok kilise var ki, efendim şaşıl şaşmamak mümkün değil. Yani bir meydanın dört köşesinde dört tane kilise olabiliyor. Etrafınıza durduğunuz bir yerde şöyle bir göz attığınız zaman birkaç tane kiliseyle mutlaka karşılaşıyorsunuz. Hem de e, şehrin en böyle gösterişli binaları oluyor, en güzel taştan yapılmış böyle köşe başında temiz park, bahçesi çiçekli, çimenli, güzel. Efendim binalar olduğunu görüyorsunuz. Demek ki yani bu bizim Batılıların hepsi, Almanya'da da aynı şeyi ben e, izlemiştim. Amerika'da da çok kesin olarak söylüyorum. Dindar insanlar. Dinlerine bağlı, kiliselerine bağlı, din adamlarına saygılı, efendim başkalarının dini inançlarına karşı da saygılı. Yani bu kesin. Dindarlığı kesin. Ama burada bir önemli nokta var. Yani herkes Amerika'da dindar, Almanya'da dindar. Bizmüş şeyle Türkiye'deki efendim vatandaşlarımız da biz de dindarız. Araplar da dindar. Ama yani dindarlığın sadece dindarlık olması bir insanda yetmiyor. Dünyada yese bile ahirette yetmiyor. Mühim olan da ahiret. Yani dünyada yanlış bir inanca sahip olsa bir insan efendim ahirette yanlış olduğundan faydasını görmeyeceği gibi üstelik pek çok da zararını göreceğinden inancın yanlış olmaması çok önemli. Şimdi burada bir otelde kalmayı arzu ettik. Arkadaşlarımız bizi evlerinde misafir etmek istedikleri halde camiye bitişik bir yerde kalabileceğimiz halde üniversiteye yakın efendim bir büyük meşhur otelin böyle 10 katlı çok değerli bir otelin içinde. Şimdi asansöre girerken dikkatimi çekti. 30 kadar Efendim, kilisenin, efendim ibadethanenin adresi ve ibadet saati bir çerçeve olarak duvarın bir kenarına konulmuş. Odalarda, her odada şey var, İncil var, Tevrat var, yani mukaddes kitapları var. Neden ben inceledim, bakalım bu 30 kadar ibadethaneyi, ne zaman ibadet ettiklerini yazıyorlar. Acaba bizim e, Müslümanlar da yazmışlar mı diye. Baktım Hristiyanlar, Hristiyanların çeşitli tarikatları, mezhepleri hepsi var. Efendim bu şehirde olan. Sonra Yahudilerin e, şey, toplantı, ibadet, saatleri, yerleri, adresleri var. Hinduların adresleri var. Hepsi var. Baktım Müslümanların camisi yok. İlk önce şöyle bir üzülür gibi oldum. Yani bu kadar büyük, meşhur, kocaman bir otelde bu kadar büyük bir deva koymuşlar. Efendim hepsinin adresi var da Niye Müslümanların camisinin adresi ve ibadet saati yok? Çünkü Müslümanların ibadet saati belli. Her Müslüman günde beş vakit ibadet etmek zorunda. Onun için onu oraya yazma yüzüm yok. Saatler, takvimler, efendim bunları belirtiyor. Demek ki İslam'ın özelliğinden kaynaklanıyormuş diye müsterholdum. Aslında aslında İslam'a saygılılar. Şimdi en önemli şey iman, din, inanç ama onun da en önemli tarafı inancın doğru olması. Bu bakımdan bugünkü konuşmamda, size tam Amerika'dan yaptığım konuşmamda efendim, doğru inançla ilgili hadis-i şerifleri okumak istiyorum. Şimdi burada bu Amerikalıların bir bayramı var. Ne olduğunu da pek sorup anlayamadım ama herkes evinin önüne iskelet asmış, kavak koymuş. Efendim bir bizim tarlalara kargalar gelmesin, konmasın diye koyduğumuz... Efendim şeylerden koy, onlara benzeyen, korkuluklara benzeyen böyle elbisenin içi doldurulmuş, sandalyeye oturulmuş. Efendim bir süpürge üstünde cadı uçuyor. Efendim harlı harlı kabak satıyorlar böyle kırmızı bir kabakları var. Yani ben onun için anlayamadım kabak bayramı diyorum anlatmak için. Bir şey var neymiş kötü ruhları kovmak için kuru kafaları böyle sopaların ucuna takıyorlar. Mezarlığa kadar efendim çocuklarını toplamışlar başlarda öğretmenleri. Geceliğin fener alayı yapıp ışıklarla oraya kadar gidiyorlar, geliyorlar. acıdım Yani e, tabii bir inançla yapıyorlar bunları. Efendim ve inançlarını yaşıyorlar. Yani çoluk çocuk ilkokul öğrencisi, ortaokul öğrencisi, liseli, üniversiteli herkesin evinde görülüyor bu Amerikalı olanların. Hepsinin önünde görülüyor. Ama yazık boş, lüzumsuz. yani ibadetler. İslam'da hikmetli. Hatta bir Kanadalı diplomat Müslüman oluyor. Soruyorlar niçin Müslüman oldun diye diyor ki İslam'daki ibadetlerin hikmetli olduğunu, mantıklı olduğunu gördüğüm için Müslüman oldum. Budizmi tanıdım. Güneydoğu Asya'da bulundum. Çeşitli dinleri gördüm ama İslam'ın inancının güzelliğini efendim, görünce hayran kaldım. İbadetlerin hikmetli, mantıklı olduğunu olduğunu görünce onun için İslam'ı seçtim. Mühim olan inancın doğru olması. Şimdi bu konudaki hadis-i şeriflere başlıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'a rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuşlar. Mübarek sözlerini de okuyalım. Hadis-i şeriflerin sözlerini, ayetlerin sözlerini okuyup ondan sonra anlatmak daha uygun. Çünkü dinleyenler daha iyi anlarlar. La ilahe illallah Kemne ibade min sukatillah. Malum yüseru safkate dünyahum ala dinim. Ve yila aşeru safkate ala dinim. Cuma kâlû la ilâh illallah ve kâlû Allahu kezepdim. Bu mühim bir husus. Biz Müslümanları da ilgilendiriyor. Tabi gayrimüslimleri de ilgilendirir ama la ilâh illallah diyen biz Müslümanlarız. Allah'tan başka tanrı yok. Yeri göğü yaratan. Alemlerin Halıkı, insanları yaratan, yaşatan, razzak, kadir-i mutlak, yaradanımız bir. Ondan başka ilah yok diyoruz biz. La ilahe illallah sözüyle bunu ifade ediyoruz. Kelime-i Tevhid diyoruz. Efendim. Ve e, bu çok önemli bir söz. Peygamber Efendimiz biliyor ki bu la ilahe illallah sözü. Allah'tan başka topulacak mağbut yoktur. Ancak ve sadece Allah vardır sözü, temnaul ibade bin Kulları Allah'ın kızgınlığına maruz kalmaktan korur. Demek ki Allah la ilahe illallah demeyenlere kızıyor. Gazabına maruz kalıyor öyle diyenler. Gazabına muhatap oluyor. Gazabın karşısında kalıyor. Allah'ın kızgınlığını cezbediyor. La ilahe illallah demeyenler. Putlara tapanlar aya güneşe tapanlar, yıldızlara tapanlar, daha başka şeylere tapanlar, efendim, demek ki Allah'ın kızgınlığı, kainatı yaratan Yüce Mevla'nın her şeye gücü ol dediği zaman, istediği şeyi olduran, Allahü Teala Hazretlerinin kızdığı bir kul oluyor. da i da demek, kulları Allah'ın kızgınlığından korur, kızgınlığına maruz kalmaktan korur. Ne, ne kadar korur? مَالَمْ يُؤْسِرُوا صَفْقَةَ دُنْيَا هُمْ أَلَا Safka, taraf, yön, cihet demek. Efendim, e, dünya tarafını, dinleri tarafına tercih etmediği müddetçe, La ilahe illallah sözü, kulları Allah'ın gazabına uğramaktan, hışmına uğramaktan, cezaya, belaya uğramaktan korur. اِذَا اَحْسَرُوا صَفْقَةَ دُنْيَا هُمْ أَلَا Ama böyle yapmazlar da, Dünyalık tarafını, din tarafına tercih ederlerse, menfaati, dünyalığı, parayı, pulu, maddiyatı, efendim, inançsızlığı tercih ederlerse, Sümme kâlu la ilahe illallah, yaşamları böyle olur, ticaretleri, hayatları böyle olur da, laf olsun diye de la ilahe illallah derlerse, o zaman makbul olmaz. reddet aleyhim, bu söz onlara çarpılır gerisin geri, verilir, reddedilir, kabul olunmaz. Allah Teala Hazretleri buyurur ki onlara kezeptim. Yalan söylediniz. Siz yalancısınız. Hem La İlahe İllallah diyorsunuz hem de Allah'ın sözünü dinlemiyorsunuz. Hem Allah'ın varlığını, birliğini biliyorsunuz. Hem Allah'a güzel, Allah güzel kulluk etmiyorsunuz. Hem mümin olduğunuzu dilinizle ifade ediyorsunuz. Hem de imanınızın imanınızın gereği olan dininiz için efendim, çalışmayı yapmıyorsunuz da dini atıyorsunuz bir kenara dünyaya yöneliyorsunuz. Dünyalığı dine tercih ediyorsunuz. Ee, onun için yalancısınız der Allahu Teala Hazretleri diye bildiriyor. Evet. Aziz ve muhterem kardeşlerim demek ki bütün müşrikler, kafirler dünyada ahirette çok büyük tehlikede Allah'ın gazabına uğruyorlar. Allah hem dünyada onları cezaları, belalara uğratır hem de ahirette cehennemine sokar. Ama Müslümanlar da la ilahe illallah diyenler de La ilahe illallah'ı doğru söylemeleri lazım. La ilahe illallah dedikleri zaman la ilahe illallah sözünün gereğini yapmaları lazım. Şu fani dünyanın fani lezzetlerini, eğlencelerini, zevklerini, menfaatlerini tercih edip de dinlerinin emirlerine aykırı işler yapmamaları lazım. Bazı insanlar maalesef ben la ilahe illallah diyorum, ben müslümanım filan diyor. Bu sözü söylüyorlar. Hakikaten de ben onların samimi olduğunu görüyorum, kabul ediyorum. Yalancı olduğunu söylemiyorum. Samimi bunu söylüyorlar ama yaşamları La İlahe İllallah'a uygun olmuyor. Allah'ın emirlerine, yasaklarına uymuyorlar. O zaman ben demiyorum ama Allahu Teala Hazretleri Kezeptüm. Siz yalancısınız, yalan söylüyorsunuz diyor. La İlahe İllallah sözlerini onlara reddediyor. La İlahe İllallah sözü kabul olmuyor. Demek ki bir Müslüman la ilahe illallah diyecek, kurtaracak imanını doğru bir dine girmiş olacak ama dünyayı tercih etmeyecek. Dünya menfaatini, keyfini, zevkini, eğlencesini efendim hırsızlığını, arsızlığını, yüzsüzlüğünü o, tercih etmeyecek. Dinini tercih edecek. Dininin emirlerini, yasaklarını, efendim faziletlerini, dininin kendisine gösterdiği hayat tarzını tercih edecek. Şimdi bizim dinimiz ne emrediyor bize? Yani hangi hayat tarzını emrediyor? Temiz olmayı emrediyor. Temizlik dinin yarısı. Ne kadar güzel, ne kadar çağdaş, ne kadar çağlar üstü. Bir, her yönden temiz olmak. Bedenen temiz olmak, kalben temiz olmak, Niyet olarak temiz olmak, efendim elbisesi temiz olmak, ibadet yeri temiz olmak, evi temiz olmak, evinin önü temiz olmak efendim ticareti helal temiz olmak. Temizliğin anlaşılan maddi manevi mecazi hakiki her çeşidini tavsiye ediyor. Ne kadar güzel. Temizlik dini İslam. Bu bir. Ondan sonra İslam samimiyet dini. Samimiyetsizliği reddediyor. Allah'a karşı samimi olacak. Resulullah'a karşı samimi olacak. Halis olacak. Kur'an'a karşı samimi olacak. Müslüman kardeşlerine karşı samimi olacak. Efendim e, Müslümanların müslümanların e, önderlerine karşı, alimlerine karşı samimi olacak, saygılı olacak, bağlı olacak. Başka? iyiliği emrediyor, merhameti emrediyor. Hiç kimseyi üzmemeyi, ezmemeyi emrediyor. Kurda koşa, yani insanlardan ayrı yaratıklara da iyilik yapmayı emrediyor. Ne kadar güzel. Merhameti emrediyor, zulmü yasaklıyor. Sonra kimseyi sömürmemeyi, istismar etmemeyi, kimsenin sırtından, bedavadan geçinmemeyi, elin eme emeği ile yaşamayı, kendisi temiz kazanıp başkalarına da iyilik yapmayı emrediyor vesaire. İşte din bu. Bunları yapmıyor adam. Ne, yap ne yapıyor? Pis. Ne yapıyor? E kalbi kötü. Ne yapıyor? Efendim işleri efendim kanunlara efendim göre e bile suç. Efendim ne yapıyor? Başkasını sömürüyor, aldatıyor, yalan söylüyor vesaire vesaire. Demek ki neden yapıyor bunları? Dünya menfaatı için. Neden yapıyor? efendim Dinini bir tarafa atıp da bu hayata daldığı için, bu fani hayata daldığı için yapıyor. Bizim inançsızlardan farkımızın, imanımızın olması lazım. Dinimizin emirlerine göre haramlardan kendimizi çekip şöyle farklı insan olduğumuzu göstermemiz lazım. Onlar gibi yaşayıp da ondan sonra la ilahe illallah demek Allah tarafından kabul edilmiyor, reddediliyor. Sen bu sözü başına çalınsın. Senden kabul etmiyorum La İlahe sözünü. Sen yalan söyledin. Buyuruyor diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu önemli bir husus. Bu önemli bir ikaz olduğu için ben sizlere bunu hatırlatmak istiyorum. Özet olarak anlaşılır bir şekilde cümlelerle söylemek gerekirse sakın ahireti unutmayın. mahkemeyi i Kübra'yı unutmayın. Allah'ın emirlerini unutmayın. Kur'an'ı okuyun. Allah'ın emirlerini Emir olarak yazın deftere. Yasaklarını da karşı tarafına, karşı sütuna yazın. Bunlar da haramlar, yasaklar diye emirlerini tutun, yasaklarından kaçının. Sevapları işleyin, günahları yapmayın. Allah'ın sevdiği kul olmaya çalışın. La ilahe Allah sözü o zaman insana fayda verir. Aksi takdirde fayda vermez, Allah kabul etmez, ikaz olsun diye söylüyorum. Peygamber Efendimiz'in la ilahe illallah ile ilgili başka bir hadisi i şerif okumak istiyorum. İbn Necar rivayet etmiş. Yine Enes radıyallahu aleyhden Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "La ilahe illallah kelimetün azime. Azimetün kerimetün alallahi Teala. Men kâleha muhlisen istav cennete. Ve men kâleha kâziben hasamet malahu ve demehu ve kâne mesîruhu ile ilendar." bu söz bu hadis-i şerif'in manasında güzel e, sözlerini okuduktan sonra açıklayalım la ilaha illallah sözü kelimetün azimetün kerimetün alallahi taala la ilahe illallah sözü çok muazzam bir sözdür çok ulu bir sözdür çok yüce bir sözdür ve Allahu teala Hazretlerinin nazarında çok kıymeti olan soylu, asil efendim bir sözdür la ilahe illallah sözü Allah endinde çok soylu, çok değerli, önemli bir sözdür. Men kâliha muhlisân, ihlas ile kalbinden inanarak kim Allah'tan başka ilahi yoktur diye Allah'ın Allah'a inancını bu sözle ifade ederse istav cebel cennete. Cenneti kendisine gerekli, zorunlu, vacip kılar. Yani cennetlik olur, bunu ihlasa söyleyen. Ve men kâliha kâziben, kim bu sözü aldatmacı olarak, yalan olarak söylerse, bazıları da belki Peygamber Efendimiz'in zamanında böyleleri de vardı. Korkuyorlardı Müslümanlardan. Yalandan la ilahe illallah diyorlardı. Toplumun tepkisinden korkuyorlardı. Resulullah'ın efendim ve Müslümanların karşısında aksini söylememek, aksini söylediği takdirde başına geleceklerden korkuyordu. Söylüyordu. Yalandan söylüyordu. inanmadığı halde. Müslüman olmadı halde, mümin olmadı halde söylüyordu. Peki o zaman ne olur? Asamet mahehu ve demahu. Bu sözü, bu söz, bu kelam, kelam, onu, onun malını ve kanını korur. Yani canını korur. Yani malı heder olmaz, malı e, e, alınmaz elinden. Efendim, hayatına kast olunmaz. korunur Müslümanlar arasında, Müslümanların himayesinde, Müslümanlardan sanılır, sayılır. Korunur ama ve kâne masî ruhu ilanlar, e, akıbeti cehenneme düşmek olur. Sonucu cehenneme gider. Yani yalandan söylediği için kurtulmaz cehenneme gider, cehennemde yener. Yalan. Yalandan söylememek lazım, aşk ile şevk ile inanarak söylemek lazım. efendim Bu hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere, birinci hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere de e, La ilahe illallah sözünün gereğini yapmak lazım. Allah'a inanıyorsan Allah'ın emirlerini tut. Peygambere inanıyorsan Aleyhissalatu vesselam'a peygamber efendimizin nasihatlerini öğren, efendimizin buyruklarını, hadis-i şeriflerini anla, anladığını uygula ve şer sünnetine uygun yaşa. Kur'an'a inanıyorsan Kur'an-ı Kerim oku, Kur'an-ı Kerim'in içindeki emirlere kendini uydur hayatını. Kur'an'a uygun bir hayat eyle. İslam fıkhına, İslam hukukuna inanıyorsan Allah'ın emirlerini, fıkhın ahkamını her konuda uygula. Evet, şimdi bu ikinci hadis-i şerif böylece La İlahe illallah demenin ihlasla olması gerektiğini Peygamber Efendimiz bize öğretmiş oluyor. Efendim Ve La İlahe illallah sözünün de gereği var icabı var. La ilahe illallah diyenin yaşaması gereken bir tarz var. Onları da yapması gerektiğini dünyayı tercih etmemesi, dinini tercih etmesi, dünya menfaatine aldanmaması, dininin emirlerine sarılması gerektiğini anlıyoruz. Gelelim üçüncü hadisi şerife bu konuda. Peygamber Efendimiz i̇bn efendim İbni, İbni Abbas radıyallahu anhmadan güzel rivayet olunduğuna göre buyuruyor ki La ilahe illallah tedfâhu an tetfa'u an kailiha tis, tis minel bela ednael hem bu La ilahe illallah sözü bu sözü söyleyen müminden 99 çeşit belayı defeder bela ona gelmesi bela gelecekken durdurur. gelmesi engeller gelmekten kurtarır. Bu belaların ednaha, en aşağısı elhemmi, hemdir. Yani tasadır, üzüntüdür, iç sıkıntısıdır. Efendim, insanın e, kederidir, gamıdır, elemidir. La ilahe illallah diyenin, 99 cins belası uzaklaşır, e, kelime-i tevhid onu korur. En aşağısı iç sıkıntısı, efendim, kaygı, ve tasa. Onları bile alır gider. Onun için ben bazı kardeşlerim böyle bazı ruhi rahatsızlıklarını bana anlattıkları zaman diyorum bak aşk ile şevk ile la ilahe illallah deyin. bu söz sadece manevi bakımdan insana sevap kazanmakla kalmaz, kazandırmakla kalmaz aynı zamanda maddi faydası da vardır. İlaç gibidir. Ruh hastalıklarını tedavi eder üzüntüleri dehreder insanın içini nurlandırır, şenlendirir anını pırıl pırıl parlatır. Böyle kale gibi sağlam, efendim şeker gibi, lokum gibi, lokum gibi, kaymak gibi tatlı bir insan haline getirir diye söylüyorum. Onun için azme muhterem kardeşlerim, dindarlığımızı la ilahi illallah sözünü söyleyen ehli tevhid oluşumuzu iyi düşünelim ve iyi uygulayalım. Bir de Abdülaziz hocamız rahmetullahi aleyh derslerinde e, söylemiş ben de e, duyanlardan dinlemiştim. E, efendim kitapta da okudum Ramuz'da. La ilahe illallah, aşikihare tevhiddir. Yani Allah var. Allah'ın şeriki, naziri yok. Bu bu da nedir? Kudüslerin taptığı bu da nedir? Bir insandır. Onun heykelini yapıyorlar, niye tapınıyorlar? Tapamamaları lazım. Efendim bu efendim güneş nedir? Gökteki varlıklardan bir tanesidir. Güneşe Tapmaması lazım Japonların. E bu haçın üstünde bir heykel var ki ya Hazreti İsaymiş, bunlara tapmamalar lazım çünkü o da Allah'ın mübarek bir peygamberidir efendim. O yanlıştır, sonradan çıkmıştır, teslis vesaire efendim doğru değildir. Tamam, bu La ilaha illallah anlaşılıyor. La ilaha illallahı Kur'an-ı Kerim'de açıklayan sure hangisidir İhlas suresi dediğimiz Kur'ullah suresidir. Vallahu had Peki Ereölm eh mümin ey imanlılar değil ki odu o Allah'tır o bir tektir onun şeriki, nazi yoktur Allahu Samet her mahluka ihtiyacını veren muhtaç olduğu ihtiyaçlarını karşılayan yaratan yaşatan devam ettiren varlığını her varlığın odur Samettir Lem yelit ve lem yudet. Ne onun çocuğu olmuştur ne de o birisinin çocuğudur. Doğmamış, doğurmamıştır, doğmamıştır. Yani beşere mahsus olan bu sıfatlar, işte annesi vardır, babası vardır, evlenmişlerdir, nikahlanmışlardır, çocukları olmuştur. Bunlar insanlara mahsus, mahluka mahsus sıfatlardır. allah Teala Hazretleri münezzehtir. Efendim, evlat edinmekten, efendim veya bir birisinin oğlu olmaktan münezzehtir. Eğer oğluysa öyle tenasülle efendim baba oğul diye giderse o zaman ne olur? Devam eder. Yani olmaz. Mantık dışıdır. Bu açık bir Ve Veliyet ve lemiyet, veremiyetle küfrün ehad. Onun şeriki naziri. Hiç ona denk olan bir varlık da yoktur. Yani bir Allah var. Tamam inandım da bir de onun karşısında karşısında filan öyle bir şey yok. Karşı güç vesaire yok. allah Teala Hazretleri Kadir-i Mutlaktır. Kainatın sahibidir. Hiçbir şey ona denk olamaz. Her şey onun mahlukudur. Ne dilerse öyle yapar. Bu aşikare. Görünen, bilinen, ilkokul çocuğu da anlar bunu. Tahsilsiz de anlar. Tahsili de çok derinden anlar. Severek anlar. Gözyaşlarıyla okur, sever. Manasının derinliğine inip sevgine varır. Ama... Bu aşikarlı tevhidden başka bir tevhid çeşidi daha var. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah örtülü. terlerinin arkasındaki tevhiddir. Bütün güç ve kuvvet Allah'tadır demek. La havle bir tahvil edici, değiştirici güç yoktur. Ve la kuvvete herhangi bir kuvvet yoktur. İlla billah hepsi Allah'ın elindedir. Başka bir varlıkta öyle bir değiştirme gücü, bir şeyi yaptırım gücü efendim kuvveti vesairesi yoktur. Her şey Allah'ın kudreti elindedir. Ne dilerse o olur. Bu da erdenin arkasındaki derin tevhittir. Bu da gizli tevhittir. Demek ki la ilahe şey yapacağız. Efendim la ilahe olarak derinlemesine öğreneceğiz. Tasavvuf zaten ne yapar dervişi hakiki hakiki muvahhid yapar. Hakiki tevhid yapar. Tasavvufta ilerleye, ilerleye, ilerleye, ilerleye bir mürit, tevhidin mertebelerini geçe, geçe, yüksele, yüksele, derinleşe, derinleşe, derinleşe, sonunda Allahu Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini çok yakından, aşikare, çok güzel anlar, hakiki muvahhid olur. Şimdi burada tabi çeşit çeşit insanlar var. Bazı yerlerde de üzücü ifadelerle karşılaşıyoruz onları da. Tabii saklayıp efendim söylemeyip sabretmek lazım ama bazıları diyorlarmış ki şeylere bizim ecdatımıza efendim Osmanlılara falan efendim onlar işte bilmem sufiyidi falan tenkit ediyorlarmış. Halbuki niye tenkit ediyorlar? Hakiki müvahit onlar. Yani tasavvuf terbiyecisi sonunda Tevhidin bütün inceliklerini öğrenip en iyi muvahhid olarak onlar yaşamışlar. Ne güzel de efendim hizmetler etmişler, cihatlar etmişler, efendim görevler yapmışlar. Yapan yapmış, yapmayan yapmamış tabii. İyisi ise var, kötüsü de var. Kimisi gazel yazmış, şarap içmiş, zevk etmiş, keyif yapmış, ömrünü öyle geçirmişler. Eh, Neden bulur? Ne ekerse insan onu biçer. İyiye iyi, kötüye kötü yani ki diye etmiyoruz. İyiye de iftira edilmesine razı gelemeyiz. Onlar da savunma vazifemiz. Sonuncu bir hadis-i şerifle konuyu tamamlamak istiyorum. Süleymi bin Cabir radıyallahu ta'ala Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. La tahiranne minel ma'rufi şey'en ve la entasubbe indalika fi ina'il mustasqi ve entelka atake bi bişrin hasen feiza edve ve felat Peygamber Efendimiz ısrarlı bir nasihatle aman sakın ha sakın ha iyilikten herhangi bir çeşidini hor ve hakir görmeyin buyuruyor. La ne minel marufi şeya maruftan hiçbir şeyi hor hakir küçük önemsiz görme sakın görme diye emir buyuruyor ama çok ısrarlı bir emir. Onu tekir-i koymuş fiilin sonuna aman ha sakın ha iyilikten hiçbir şeyi horakir görme. Evet, Allahu Teala Hazretlerinin rızasına uygun her işe dinin, aklın, şeriatin efendim güzel gördüğü her işe, her bir işe maruf denir. Emri maruf yapması lazım Müslümanın, yani marufun iyi, aklın ve dinin güzel gördüğü şeyin yapılmasını tavsiye de etmesi lazım. Fiili maruf da lazım. Fiili olarak da emrettiği o şeyi kendisinde yapmak lazım. Hem kendisi yapacak hem de başkasına da yaptırmaya çalışacak, tavsiye edecek. Maruf iyilik demek. İyilikten hiçbir şeyi hor ve hakil görme. Aman sakın ha hor ve hakir görme diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü bazen bir iyilik dolayısıyla insan cennetlik olabilir. Misal veriyor. velev en pasıb be minterl il müsteski. Senden su isteyen bir kimseye elindeki kovan'dan suyu boşaltı vermen, ha su mu istiyorsun diye ona su boşaltı vermen, su döküvermen bile bir çeşit iyiliktir Elmi yıka. Hadi ben dökeyim. Veya al, getir kovanı. Ben benim kovamdakini sana dökeyim diye bir, birazcık bir su vermek veya kovanın tamamını vermek. Küçük bir şey ama. Bunu bile hor görme. Belki o bunun sebebiyle Allah razı olsun der. Böyle bir bardak su bile olsa, çok şükür Elhamdülillah dedikten sonra sana dua eder. Bir maruf, bir iyilik işte. Bu bile belki senin sebebi necahtın olur. Ve entel bir birşin Hasan, mümin kardeşin ile karşılaştığı zaman, onu böyle güzel bir tatlı gülüşle, efendim tebessümle, güleç bir yüzle karşılamanı bile, yani. Önemsiz sayma. Nihayet bir gülümsemedin. Ne olacak insana yani Mühim bir şey değil işte. Bir, bir gülücük. Ama o da o bile önemsiz değil. Ondan bile güleç yüzle karşılamaktan bile insan bakarsın. Efendim Allah'ın rızası ile cennetli olabilir. Feiza ıza edvere felât ala Tabi karşılaştığın bir insana gülüyorsun da yüzüne güleç bir yüzle karşılıyorsun. Hoş geldin diyorsun. Tatlı söz söylüyorsun. Peki kalkıp gittiği zaman arkasından gıybet etmemek o da o da bir iyilik. Şimdi kimisi yüzüne güler gittiği zaman da adamın giden adamcağızın arkasından bir sürü ileri geri laf söyler. O gıybet oldu işte. Kötülük oldu, münker oldu. Münkerattan oldu. Halbuki maruf nedir? İyiliktir. Giden insanın arkasından konuşmamak da bir çeşit maruftur. Onun için marufun, iyiliğin, örfün Hiçbirisini hor ve hakik görmeyin. Yani yolun üzerindeki bir taşı kenara koymak bile olsa, birisini sevindirecek küçük bir tavır, bir hareket bile olsa, iyilik yapmaya azmedin, gayret edin. Hayatınız iyiliklerle, güzelliklerle geçsin. Efendim iyilikleriniz, sevaplarınız biriksin. Allah'ın sevgili kulu olun. La illallah'ın hakiki ehli, hakiki sahibi, hakiki erbabı olun. Allah Teala Hazretleri sizleri sıhhatli, afiyetli, aziz ve bahtiyar eylesin. Hem dünyada mutlu yaşayın, hem ahirette sevdiklerinizle beraber cennetlik olun. Allah Teala Hazretlerinin rızasına vasıl olun, cemaliyle bir şeref olun. Hepimiz olalım sizlerde, bizlerde. Allah Teala Hazretleri mübarek cuma hürmetine dualarımızı kabul eylesin. İnya ve ahirette hepimizi az ve bahtiyar öylesin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Amerika'dan sevgiler, selamlar, dualar.